huḍūbillāhi min arshīkang rāji'īn ismīllāh al-raḥmān ya sālih al-abwāliyyu wa al-ākhiriyu wa ilā jami' al-aniyyu wa al-mursalib Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyorduk, kendimizi tanımaya, anlamaya çalışıyorduk. Rabbimiz nazar edince nasıl nazar ettiğini, bununla beraber bizim de Rabbimizin nazarıyla nazar edip, Rabbimizin bize öğrettiği gibi, tanıttığı gibi anlayıp tanımaya çalışıyorduk. Rabbimizin bize verdiği kıymeti, değeri, şerefi onun vahyinden, Resulünden öğrenmeye, anlamaya çalışıyorduk. Nereden geldiğimizi, nerede olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini ve nereye gideceğimizi gideceğimiz yerde Bizi nelerin beklediğini inşallah anlamaya çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim nelerin beklediğini biliyoruz. Bu hayatta her neyi yaşadıysa, nasıl iman ettiyse, neyi taptıysak, neyin peşinden gittiyse Göreceğimiz muamele de ona göredir, herkes kendi tercihini kendisi yapar, yapmıştır ama Allah benim senin için tercih ettiğimi tercih et buyurur, sen buna layıksın dedi, ben seni buna layık görüyorum, layık gördüğü kendi güzelliğidir. Ahirete giderken, kıyamet yerinde insanların halinin nasıl olduğunu Allah anlatıyor. İman edip, salih amel işleyenleri, melekler karşılıyor, biz dünyada da Ahirette de, burada da sizin velileriniz, dostlarınızız. Sizin için korku yoktur, endişe yoktur. Varacağınız yer cennettir. Yaptıklarınıza karşılık, sabretmenize karşılık, çabanıza, gayretinize karşılık buyuruyor. Allah kıyamet günü gününü anlatırken o gün, Yüzler vardı, parıl parıl parıldar, Rablerine nazar ederler, daha cennete gitmemiş, kıyamet yerinde. Onun için o gün yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanmıştır. Ay yok, güneş yok, nuru tecelli etmiş Rabbimizin ve bununla beraber Cennetlik olanlar Rablerine nazar ederler. Yüzler vardır, o gün simsiyah kesilmiştir. Onlara varacakları yer, müjdelilmiş haber verilmiştir. Zaten ölmeden evvel herkes nereye gideceğini biliyor ama nasıl bir muamele göreceğini, nasıl bir azap göreceğini bilmiyor ama cehennemlik olduğunu biliyor. Cennetlikler de cennetlik olduğunu biliyor. Allah'a yakın olanlar da Allah'a yakın olduğunu, Allah'ın onları zatına seçtiğini biliyor. Kaybedenleri için Allah öyle buyurdu. Azabul elin, azab mühim mühin, azabul azim. Onlara büyük bir azap vardır, onlara alçaltıcı, rezil edici, alçaltıcı bir azap vardır. Azabın ı mühim, azab-ı elin, iç yakan bir azap vardır. İman etmedikleri için, kul olmadıkları için, Allah'ın emrinin dışına çıktıkları için, Rablerini dinlemedikleri için, ciddiye almadıkları için, bu onlar için, onlara Rab, Rabbini kaybettin, insanlığını kaybettin, ebediyen cenneti kaybettin, cehenneme layık oldun, azaba layık oldun, şeytana arkadaş oldun, onun peşinden gittin derince zaten bu onun için yakar, Rabbini kaybetmiş, sahibini kaybetmiş. İç yakan azap, iç azabidir, Rabbini kaybetme azabidir. İnsanlığını insan olmayı kaybedip hayvandan daha aşağı bir varlık olmanın azabidir bu. Allah haber veriyor. Ya Allah'a göre kabul edeceğiz. Eğer hayvan olmayı hayvandan daha aşağı bir varlık olmayı kabul ediyorsak, bu durumda Rabbimizin gösterdiği sirrati müstakimde yürümeyelim, Peygamberine tabi olmayalım, onu kendimize örnek almayalım, onu gibi yapmaya çalışmayalım. Tam tersini, ters tarafa gidelim, bu durumda kendi tercihimizi kendimiz yapmış, hayvandan hayvan gibi hayvandan daha aşağı olma tercihini yapmışız demektir. Onun için Allah öyle buyuruyordu, kitabı eline verir, al kitabını oku, bugün hesap sorucu olarak sen kendin için yetersin. Bak ben sana nasıl muamele etmişim, sana neyi emretmişim, <gülüyor> seni nasıl davet etmişim, sana nasıl imkanlar vermişim, bak sen ne yapmış? bak neyi tercih etmişsin, bak beni tercih etmedin, sen dünyayı tercih ettin, nefsinin arzularını, isteklerini tercih ettin, sen beni dinlemedin, beni dinlemektense nefsini, şeytani, insanları dinlemeyi tercih ettin onları bana şirk olsun. Onun için kıyamet günü Allah öyle buyuruyor. Herkes tapdabının yanına gitsin. Tapdabının kul olduğunun yanında dursun. Kim neye tapmışsa onun yanında duracak yani ilahının yanında duracak. Kimi Öküze tapanlar öküzün yanında duracak. Maymunlara tap tapanlar maymunların yanında duracak. Onların ilahidir. Buzağıya tapanlar buzağının yanında, şeytana tapanlar gidip iblisin yanında duracak. Aynı şekilde iman etmeyenler veya imanları kendilerine bir fayda vermeyenler günahhi kendisini çepeçevre kuşatanlar bir günah insanı çepeçevreye nasıl kuşatıyor, eğer çepeçevreye kuşattıysa o artık o işlediği günahın kendisi olmuştur, o temizlenmez, tövbe onu kurtarmaz, o mağfirete uğramaz, günahı onu çepeçevreye kuşatmış. O günah, hangi günah olursa olsun bu böyledir. Mesela bir insan hangi günahıyla anılıyorsa o ona isim olmuş demektir. Mesela bir zalim düşünün, onun ismi söylenince insana insanın aklına zulüm gelir. Onun yaptığı zulüm onu çepe çevre kuşatmıştır. O artık zalimdir. O istediği kadar ibadet etsin, onun kurtuluşu olmaz. Günahı onu çevre çevre kuşatmış. Bu her bir günah için bu böyledir. Mesela biri, eğer diyelim ki içki içti, bu başka bir şeydi. O günah, tövbe ediyor, düşüyor, kalkıyor, bu başka bir şeydi. Ama biri sürekli içiyorsa, ona bakan bir sarhoşluk hatırlıyorsa, içkiyi hatırlıyorsa, meyhaneyi hatırlıyorsa bunun günahı onu çepeçevre kuşatmıştır. Bakınca onu hatırlıyorsun. Günahı çepeçevre kuşatmış. Her bir günah için bu böyledir. Günahı, kendilerini çepe çepe kuşatanlar, evet, cehennemlik imanını kurtaramaz. O kadar Allah'ın emrine ters gitmiş ki, günahından dolayı pişmanlık duymuyor, hayal etmiyor, açıktan yapıyor. Artık o öyledir. Yaptığının doğru olduğunu zannediyor. Hem de Allah'ın emrine, hükmüne karşılık. Onun için herkesin kendine bakması lazım, beni böylesine, ister zahiri ister manevi olsun. çevre kuşatan bir yanlışım var mıdır? bir günahım var mıydı, bir küfrüm, şirkim var mıydı diye bakması gerekir. Varsa hemen tevbe edip, hemen istihbar edip, hemen vazgeçtim Ya Rabbi demesi lazım. O gün Rablerine, Rablerinin cemalini müşahade edenler kıyamet yerinde, bir de böyle yüzü kapara kesilmiş, simtiyafı olmuş, neden dolayı azabı görmüştür, nereye gideceğini anlamıştır ama nasıl bir muamele göreceğini, hangi azabı tadacağını bilmiyor. Cehennem'in yedi kapısı vardır. Her birinde azaplar farklı farklıdır. Ancak hesap görülür. Ondan sonra nereye gideceğine layık olduğunu anlamış olur. Daha hesap görülmemiş. Herkes için durum aynıdır. Allah hiç kimseye ne torpil yapar ne de ona zulmetmek haramdır. Peygamberlerine nasıl muamele ettiyse ediyorsa her bir insana da muamelesi aynıdır, değişmez. Allah katında hüküm değişmez buyurur. Onun için kime arkadaş olduğumuza bakacağız. Kimlere dost olduğumuza bakacağız. Kimlerle beraber neler yaptığımıza bakacağız. Beraber olduklarımızla beraber Allah yolunda mı yürüyoruz, Allah yolunda mı hizmet ediyoruz, yoksa şeytanın yolunda mı yürüyoruz, bakacağız. Herkesin bakması gerekir. Çünkü ebedi hayatını belirleyen budur. Bu alemde nasıl yaşadıysa Orada da kendisi için onu tercih etmiştir. Allah her şeyi apaçık haber veriyor. Haber vermediği, anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Onun için her birimiz kendimize bakacağız. Ben kimlerle beraberim, ben nereye gidiyorum, nereye yolculuk yapıyorum? Benim derdim nedir, neyin peşindeyim, arkadaşlarım kimlerdir, dostlarım kimlerdir, kimleri seviyor, kimlerle beraber oluyorum, herkes buna bakacak, bakması gerekir. Bakınca zaten anlar, kimler gibi yapmaya çalışıyorsa o onlarda andır, gönlü kimlerle beraberse o onun arkadaşıdır, onun için Resulullah Efendimiz Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Onun gittiği yolda beraber yürüyorlar, yürümek istiyorlar, yürümeyi seviyor, onlarla beraber olmayı seviyor. Dolayısıyla onların dinindedir. Herkesin dini vardır. Bu eğer Allah'ın dini ise o mümin ve müslümandır. Yok, kendine göre bir din üretmişse, o nasıl yani yaşıyorsa O'nun dini de O'dur. Hayatı yaşarken nasıl yaşıyorsa O, O'nun kendisine din edinmiştir. Bakacağız Allah'ın dininde miyiz yoksa nefsimizin şeytanın bize gösterdiği yoldaki bir dine mi girmişiz? O zaman şeytanın dinindeyiz, şeytanın peşinden gidiyoruz. Şeytana hizmet ediyor, şeytana kul olmuş oluyoruz. Kendimizi tanımaya çalışıyorduk, nereden geldik, neredeyiz ve nereye gideceğiz, gideceğimiz yerde nasıl bir muamele göreceğiz, bunu anlamamız lazım. Eğer Ramazan'ın son 10 günü kurtuluşsa, nasıl tuzaktan, şeytanın kurduğu tuzaktan, nefsimizin tuzağından, ya da şeytana uyanların tuzağından nasıl kurtulacağız, bunu anlamamız lazım. Bunu anlamak için de Rabbimiz öyle vuruyordu, alev alev yanan bir ateşle sizi uyardı. Ebedi bir kaybedişle karşılaşacağımız Elim bir azapla, azim bir azapla, lühün bir azapla sizi uyardım. Her şeyinizi kaybetmekle, insanlığınızı kaybetmekle, Rabbinizi kaybetmekle, sizin için hazırladığım cenneti kaybetmekle sizi uyardım. Kendinizi üç kuruşa satmayın, bir avuç toprağa satmayın, bir günlük dünya hayatına satmayın. Herhangi bir yanlışa sizi çepeçevre saracak, sizi ebediyen kaybetirecek herhangi bir yanlışa satmayın. Bütün mesele son nefeste imanlı gidebilmektir. Eğer imanlı gittiyse o zaten kurtuluşa ermiştir. Sıkıntı yaşasa bile e, kabirde, kıyamet yerinde sırası geçerken Sıkıntı yaşasa bile o kurtuluşa ermiş, ebediyen azalmıştır. Cehennemden kurtulunca Kim cehennemden kurtulursa o ebediyen saadete ermiştir. Son nefeste Allah insanları üçe ayırıyordu. Kitabını sağından alanlar, solundan alanlar, bir de evet, öndekiler, mukarrebu, kayrıda yarışanlar. Kurtuluş için insanın kurtulabilmesi için nefsinden kurtulması lazım, şeytandan kurtulması lazım, dünyadan kurtulması lazım. Rabbine güvenip teslim olabilmesi lazım. Yoksa onların elinde esirken onlara kul olmuşken, köle olmuşken onların peşinden giderken hiç kurtuluş olur mu? Köleyiz, esiriz nefsimize, dünyaya, şeytana, insanların bizi övmesine ya da yermesine, mevkuye, makama eğer köle olduysak, kul olduysak bu durumda kurtuluş mümkün olur mu? Hepsi de nefisten. Ya nefsimizden nefsimize Kul cool olmaktan, kulluk yapmaktan, onu dinlemekten, ciddiye almaktan kurtuluruz. Ya da nefsimize kul cool olmuş, Rabbimize kulluktan da yüz çevirmiş oluruz. Eğer insan Allah'a kul cool olmayı kabul ettiyse, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum dediyse, kulluğunun gereğini yapması lazım, nasıl kul eğer Rabbinin emrine itaat etmiyorsa, Rabbinin davetine icabet etmiyorsa, Rabbinin yap dediğini yapmaya çalışmıyor, sakın dediğinden de sakınmıyorsa, <gülüyor> Rabbinin davetine icabet etmiyorsa, Allah'a ver senin kulunum diyebilir mi? Eğer şeytanın davetine icabet ediyorsa, onun verdiği vesvesenin peşinden gidiyorsa, şeytanı dinliyorsa ve Rabbine karşı geliyorsa, bu kimin kulüdür? Bu şeytanın kuluydu. O istediği kadar ben Allah'ın kuluyum demiş, desin, Allah'a kul olmayı kabul edememiş. Şeytana kulluğu tercih etmiştir. Son nefese imanlarını kaybedenlere şahit oluyoruz ki hepsi de Rablerini bilmediklerinden, tanımadıklarından, yani marifetleri olmadığından dolayı. Rablerini, alemlerin Rabbi'ni başka vasıflarla vasıflandırdıkları içindir. Allah'ın kesinlikle affetmem dediği şeye, Allah affeder dedikleri içindi. İmanlarını kaybedenleri Rabbine karşı evet, kendi gönlünde veya zahiri olarak edepsiz olduklarını gördük. Rablerini kandırabileceklerini gördük. Öyle zannediyor. Bence bana göre diyor, işine geleni kabul ediyor, işine gelmeyeni değiştiriyor, kendi gönlünde değiştiriyor. Yani Allah'ın affetmiyorum dediği şeye kılıflar buluyor, fetvalar arıyor, kendine göre evet, bunu affeder, bu bir şey olmaz diyor. Yap dediğine yine, bahaneler üretiyor. En sonunda yapmasam da olur, hatta bu önemli değil. Yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Hatta yapanları küçük bile görebilir, onlara karşı kibirlenebilir. Şeytan peşinden sürüküyor. Onun için kulun imanına dikkat etmesi gerekir. İmanı var mıdır, yok mudur? Varsa ne kadar kamildir? Varsa, imani onu ne kadar idare ediyor, ne kadar o imanlı olarak Allah'ın huzurunda duruyor, ne kadar Allah'a iman etmiş, Rabbini ne kadar tanıyor, Rabbini dinlerken, ayetlerini, vahyini dinlerken, emrini, hükmünü anlamaya çalışırken, ne kadar imanla anlıyor onu. İman ne kadarsa o kadar anlar. Bir, Rablerine karşı edepli olanlar, hürmetli olanlar yanlış da yapabilirler, beşer o ama yanlış yaparken utanır ve hayal eder. Hiç kimsenin kendisini o halde görmesini kabul etmez, dikkat eder kendini. Yoksa Allah'a meydan okumuş olur. Bir günahı, bir yanlışı açıktan yapanlar, Allah'a meydan okuyanlardır. Ben seni tanımıyorum, seni ciddiye almıyorum, söylediğini ciddiye almıyorum diyenlerdir. Onun için imanlarını kaybediyorlar. Yaptıklarından dolayı utanmıyor. Hatta insanları kendi yaptığına da davet ediyor, o da yetmez, övünerek de onu anlatabilir. Allah'a karşı edebi yok, hürmeti yok, saygısız <gülüyor> ve edepsiz. Mesela biri insanları eleştirip çekiştiriyor, gıbet ediyor, dedikodu yapıyor. Şöyle söylendi, öyle söylendi. Eğer o yalansa, Allah öyle buyurdu. O iftiradır. Sen gözünle görmediğin bir şeyi söylediğinde o bir birinin yaptığı günahsa, yanlışsa bu gıybet oldu. Yoksa iftira oldu. Cezası nedir? Ona 80 sopa vurun. Bununla beraber şahitliğini de ebediyen kaybet, kabul etmeyin dedi. Ebediyen şahitliklerini de kabul etme. Gözüyle görmemiş, sadece şu şöyle söyledi dediği için, o öyle söyledi, sen de onun söylediğini söyledin, sen söylemiş oldun çünkü. Yok, ben söylemiyorum, ben böyle duydum, duydum yok, var mı duydum öyle? Duydumsa sen söylüyorsun. Söyleyince insanın durup kendine bakması lazım, ben ne kazanıyorum, ben bunu söyledim, ne kazandım veya herhangi bir kardeşimi suçladım, ben ne kazandım? Senin niyetin nedir? Sen ne kazanacaksın bundan? Ha, ona yardım etmek istiyorsan, evet kardeşçe yardım edersin. Onu, onu başkalarının yanında öyle söylemezsin. Yardım etmeye çalışırsın. Yardım kiminle yardım edeceksen, onunla beraber onu konuşur, nasıl destek olur, nasıl yardımcı oluruz deyip ona dua edersin. Bu duadır. Yermek başka bir şeydir. Gıybet etmek başka bir şeydir. Hele bir de iftira atmak başka bir şeydir. Ama korkmadan yapıyor. O, Allah'ın onunla beraber olduğunu bilmiyor mu? Lafının nereye gideceğini bilmiyor mu? Ona iftira attığını bilmiyor mu? Biri söyledi diye senin de öyle mi söylemen lazım? Yok. Onun için. Nerede olduğumuzu bilelim. Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilelim. Bütün kullarında Allah'ın kulü olduğunu bilelim. Her birine muamele ederken sahibiyle de muhatap olduğumuzu bilelim. Her ne yaparsa yapalım. Bu konuda Allah'ın emri nedir diye hesap edelim. Evet, insan beşer olarak eksik de yapabilir, yanlış da yapabilir, günaha da düşebilir. Evet, anında hemen tövbe ve istiğfar etmesini bilelim. Rabbimize sığınmasını bilen, sen benim Rabbimsin, sen benim sahibimsin, malikimsin, melekemsin, İlahımsın. diyelim. Allah, hiçbir söz yoktur ki o ağzınızdan çıktığında melekleri onu yazmamış olsun, o gün kıyamet günü yaptıklarınızı da yapmayıp geride bıraktıklarınızı da önünüze koyacağız. Bak diyecek, bak sen ne yapmışsın, bak nerede, neyi yapman gerekiyordu, bak yapmamışsın. Hesabını kendin gör, ne derler onlar, kaybedenler, biz kendimize zulmettik. Biliyordu, yapanlar biliyordu, bilmiyorsa bu daha kötü. Ben bilmedim dediyse bu daha kötüydi, çünkü Allah ona oku dedi, anla dedi. ''Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmiyorlar mı?'' dedi. Allah kullarına karşı ravuf ve rahimdir. Herkesin kazanmasını istiyor, kimsenin kaybetmesini istemiyor. Ben bilmiyordum, anlamadım. Ölüm anı hani gelince son pişmanlık fayda vermez. Son nefesle ben tövbe ederim, istihbar ederim, iman ederim. Diyenlerin Allah ne imanını ne de tövbelerini kabul etmez, dedi. Her an herkes huzura davet edilebilir. Seninki ki bu kadar, hadi gel. Ondan sonra ben tövbe ediyorum, tövbe edemezsin. Allah kabul etmiyorum, dedi. Yani yanlışı yapacaksın, yapacaksın, kötülüğü işleyeceksin, günahı işleyeceksin. Son nefese geldiğinde, ölüm anı gelince ben tövbe et, ediyorum. Diyenlerin tövbesini Allah kabul etmez dedi. Münafık iki yüzlü demektir. İki yüzü var. Bir yüzü dünyaya bakıyor, bir yüzü ahirete bakıyor. Bir ahireti tercih ediyor, bir dünyayı tercih ediyor. İkisi arasında zıplayıp duruyor. Bir bakıyorsun mü'min gibidir, bir konuşurken ya da bir şey yaparken bir bakıyorsun kafirler gibiydi. Allah öyle buyurdu, ne o taraftandırlar, ne bu taraftandırlar. İkisinin arasında zıplayıp dururlar, bir zıplayanlar. Ama Allah onları kafirlerden daha aşağı buyurdu münafıklar. Cehennemin en alt tabakasındadır. Niye? Çünkü müminler ya da insanlar onları görünce o mümin kılagında, maskesinde olduklarında bunlar mümindir deyip onlara, onların harine, tavrına, yaptıklarına, sözlerine aldanabilir. Ben Müslümanım dediyse İslami kendi peygamberini temsil etmesi lazım. Peygamberini temsil etmiyor. İşleri, şeytan işi, düşünceleri, fikirleri, tavırları, konuşmaları şeytana uyuyor ve ben Müslümanım diyor, münafık. Onun için cehennemin en alt tabakasında. Yani şeytanlardan daha aşağı, kafirden daha aşağı, müşriklerden daha aşağı. Müşrik diyor ben Allah'a şirk koşuyorum, ne şirk koşuyorsa söylüyor. Kafir zaten küfrini söylüyor, hakikati örttüğünü ne olduğunu söylüyor. Ama münafık, ben müminim diyor ama Düşünceleri, fikirleri, konuşmaları, ameli, kafirin ameli, sözü, hali, tavırı, diğer insanlar ona bakınca onu mü'min zannediyor, yaptığı yanlışları da doğru zannediyor. Herhese bu doğrudur diyor. Niye? Bir mü'min yapıyor onu. Ne yaptı? Allah'ın davetinden başka bir davet yaptı. İlahlık tasadî haberi yok. Herkesin bildiği, şahit olduğu şeyi söylüyorum, diğer günahları da ona göre kıyaslamamız gerekir, anlamamız gerekir. Mesela diyor ben, Birini çekiştiriyor, bu önemli değil diyor. Niye önemli değil? Ben diyor doğruyu söylüyorum. Zaten doğru söylüyorsan gıybettir. Kardeşim niyetini yemektir. Yarınsa zaten iftiradır o. Ötekini de gıybete davet ediyor. En azından dinlemeye davet ediyor. Dinleyen de gıybeti yapmış gibidir. Dinlememesi gerekir. Dinleyince onu desteklemiş olur çünkü. O da gıybeti yapmış gibidir, o da kardeşinin etini yiyor, biri ikram ediyor, öteki de yiyor. Ama o kadar böyle önemsiz görülüyor ki, Allah'ın emri apaçık ortadayken basit görülüyor, hafife arınıyor. Ne oldu? Herkes birbirine karşı münafaklık yaptığı haberi yok. Rabbinin emrini çiğniyor, çiğnemesi yetmiyor, onu hafife alıyor. Çiğnemesi, kardeşinin etini yemekti ama hafife alması küfürdü. Basite alması da küfürdü. Bu hangi günah olursa olsun bu böyledir. Onun için insanın çok dikkatli olması gerekir. Hepimiz bu alemde Rabbimizin huzurundayız. Ve O'nun her anda bize bir emri vardır, bir hükmü vardır. Biri eğer Peygamberine tabi olduysa, yarın kıyamet günü O'nun yanında durup evet ya Allah dünyada kendi ben yine senin yanında durdum diyebilir. Ama ters tarafa gidiyorsan, hiç peygambere yaklaşabilir misin? Yakın olabilir mi? Ben de senin yanındaydım diyebilir mi? Burada yanındaysan, orada da yanındasın. Burada onu örnek aldınsa yanındasın. Tabi oldunsa yanındasın. Onun iman ettiği gibi iman ettiysen yanındasın. Onun aklakına büründüysen yanındasın. Onun yaptığı gibi yapmaya çalıştınsa yanındasın. Değilse, değilse çok uzaklardasın, yetmez. Bir de ben senin dinindeyim deyip onun dinini temsil ediyorsun. Artık nasıl temsil ettiğini de herkesin bakması lazım. Nasıl temsil ediyor? Zat'ın biri kendi çocuğuna söylüyordu. Biri sana Allah'ı seviyor musun diye sorduğunda sakın cevap vermiyersin. Neden dedi? Eğer seviyorum dediysen gerçekten sevmemişsem yalan söylenmiş oldun sevmiyorum desem kafir oldun. Bu büyük bir soru. Seviyorum desem. Eğer doğru değilse yalancı olursun, yok sevmiyorum desem, sevemiyorum desem kafir oluyorsun. Biri sana sen Müslüman mısın dese ne diyoruz? hep biz Müslümanız. ne kadar Allah'a teslim olmuşuz? Yapmamız gereken şey nedir? Bir şeyi söylüyorsa onun Allah'a göre doğru olması lazım. Biz kendi kendimizi tasdik ediyor muyuz? Bakacağız. Yani biz kendimizi tasdik etmiyorsak, biz kendimizi gerçekten Allah'ın dininde bilmiyorsak, onun yolunda, gösterdiği yolda, silat-ı müstakimde Peygamberlerin, Nebilerin, Sıddıkların, Şahitlerin, Salihlerin yürüdüğü yolda yürümüyorsak, biz ı müstakimde de değiliz, biz Allah'ın dininde de değiliz, Allah'a teslim de olmamışız. Zaten ben müminim diyemiyoruz, çünkü mümin, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevendir. Seven, sevdiğinin sevdiği gibi yapandır. Allah ayet-i Kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir, kim bir insanı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir, birini <gülüyor> Zahiri olarak öldürmek, zaten onu biliyoruz, manevi olarak öldürmek, onu Allah yolundan alıkoymaktır, imanından etmektir, cehenneme göndermek demektir. Birini diriltmek de aynı şekilde birinin imanına, birinin imanını kurtarmasına, cennete gitmesine vesile olmaktır onun için. İman edenler diri, etmeyenler ölüdür. Hayatla ölüm arasında sadece bir çizgi vardır. Sadece bir nefestir. Zaten hayat, alıp verdiğimiz nefeslerden ibarettir. Doğarken bir nefes alıyoruz, ölürken de bir nefes veriyoruz, bitti İki nefes arasındaki hayattır. Ne zaman o son nefesi vereceğimiz belli değil tabi, her an olabilir. bu hayatın bu kadar olduğuna iman etmek lazım, emin olmak lazım, zaten görüyoruz, İnsan görse de, kendi kendine inkar etmeyi beceriyor. Daha doğrusu nefis şeytan onu perderiyor, bunu geç diyor, bunu hatırlama diyor. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, Allah'ın huzuruna gitmeyecekmiş gibi yaptıklarından, düşündüklerinden, konuştuklarından hiç hesap vermeyecekmiş gibi onu böyle örter, gaflete büründürür, perdeler onu. Sen diyor hayatı yaşamaya devam et. Hangi hayat? Gaflet hayatı. Unut diyor, unut. Sen diyor işine bak, unut. Rabbimizin huzurundayız. Ondan hayal etmemiz gerekmez mi? Hayal etmiyorsa, utanmıyorsa bu nedir? Allah'a karşı edebi olmayan, saygısı olmayan, hürmeti olmayan, Rabbinden haşyeti olmayan. Bu durumda iman kalır mı? Onun için son nefeste imanını kaybediyor. Allah kendisine karşı saygısız, edepsiz, hürmetsiz olan birini neden cennete koysun, neden ona ikramda bulunsun, neden ona kurum desin, şeytana kul olmuş, nefsine kul olmuş, dünyaya kul olmuş, o günü nasıl bekleyebilir? O için hep ne dedik? Müminler yiğit insanlardır. Yiğit. Böyle nefse karşı, şeytana karşı, dünyaya karşı tavrını yıkayabilenlerdir. Allah deyip aleme res çekenlerdir. Gerektiğinde hep beraber gelin diyebilenlerdir. Yoksa böyle pısırık, mümmül olmaz. Nefsime yenildim, şeytan bana vesvese verdi, onun için böyle oldu, onun için böyle yaptım. Allah'ın sana verdiği gücü, kuvveti, şerefi nasıl böyle kullanmadan teslim oluyorsun, nefsine, şeytana, dünyaya? Evet, kimim derken kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Ne dememiz lazım? Ben alemlerin Rabbinin kulu, avdi aşığıyım, onun yeryüzündeki harifesiyim. Kendisi için her türlü rahmeti, nimeti, ikramı, hayri, kendinden güzelliği ikram ettiği avdi, kulu. Rahman'ın rahmetiyle rahmet ettiği, rahmetiyle muamele ettiği abdiyim, kuruyum. Ekrem olan, kerim olan evet, alemlerin, Rabbinin keremlahu beni adem. Kendi güzelliğini ikram ettiği ve her türlü ikrami yaptığı, kazanayım diye, her türlü imtihanı, imtihanları takdir ettiği ve beni ve kendisine davet ettiği, hadi kulun gel dediği, abdi, kulu, her bir isimle bunu söyleyebilmemiz lazım. Benim ondan başka bir şeyim yok, benim muhatabım, her andaki muhatabım, beni yaratan Rabbimdir, her anda. Olur ki bazen bir şeyi bilmeyebiliriz hayatı yaşarken, imtihanlar karşısında ya da herhangi bir yolda evet, yürümek için ya da bir tercih yaparken, hangisini neyi tercih edeyim derken bilmeyebiliriz, anlamayabiliriz. Ne yapmamız lazım? Gönlümüze sormamız lazım. Nerede huzur buluyorsa doğru. Yok, baksı anlamadı. Ne yapması lazım? Hiç Rabbimiz bizi başıboş bırakır mı? Bunu düşünmek bile küfürdür. Böyle bir düşünce küfür olur. Ne yapacağız? Secdeye kapanacağız. Bana göster ya Rabbi. Ben seni istiyorum. Ben sana kul olmak istiyorum. Ben senin emrinde, hükmünde olmak istiyorum. Ben kaybedenlerden olmak istemiyorum. Senin bana emrin neyse ben öyle yapmak, öyle olmak istiyorum. Allah gösterir, Allah öğretir, bunu göstermez demek küfürdür ama gerçekten anlamamışsa, yani ortada Allah'ın ayeti vardır, vahyi vardır Allah ona akıl vermiş, irade vermiş, gönül vermiş, fıtrat vermiş Zaten ondan söz almış, o zaten biliyor. Ama böyle aray eder gibi ben bilmiyorum, bana göster demek bu edebe aykırıydı. Ama gerçekten bilmediyse yapacak mı? Sadece kim olduğumuzu bilmek yetmiyor. Şu anda bulunduğumuz yerde bir de Rabbimize sormamız lazım. Benim ne yapmam lazım? Benden ne istiyorsun? Benim nasıl yapmam lazım? Eğer Rabbimiz'i anladıysak, kendimizi anladıysak bu hayatı yaşarken de kazanabilmek için Rabbimiz'in üzerimizdeki muradının gerçekleşmesi için böyle söylememiz gerektiğini de anlamışız. Eğer bir kul sırat-ı müstakimde Rabbine yürüyorsa... Bu <gülüyor> her anda Rabbinin davetini icabet eder. Her davetini icabet ettiğinde Rabbine yaklaşır ve yakın olur. Dolayısıyla mukarrebun olur. Her imkanı değerlendirir Rabbimin sevdiği gibi olsun, razı olduğu gibi olsun. O nasıl seviyorsa öyle yapayım deyip çaba gayret sarf ettikçe Rabbine yakın olur, yaklaşır. Yoksa biri durup seyrediyor, alemi, sadece kendini düşünüyor, kendi hesabını yapıyor. Ben şöyle istiyorum, ben böyle istiyorum deyip dua halindedir. Rabbim benden ne istiyor? Rabbimin beni davete, daveti nereyedir? Nereye davet ediyor, neye davet ediyor deyip bakmıyorsa Bu durumda arkanda olsa da olmasa da kulluğu nefsine yapıyor. Rabbim benden ne istiyor demiyor, nefsim benden ne istiyor demiştir, ona uyuyor, ona tabidir. Herkes kendine baktığında aslında biraz böyle derinlemesini düşündüğünde tefakkuh yaptığında yani nerede olduğunu da bilir. Yörü nasıl yürüdüğünü yürü de sırat-ı müstağimi'de olanlar da. Nerede yanlış yaptı Nerede eksik yaptığını, Nerede Rabbim benden ne istiyor dediğini de anlar, görür. Nerede nefsinin kendisinden ne istediğine bakıp ona nefsini uyduğunu da görür, anlar. Sırat'ta yürüyor. Her nefsimize, şeytana uyduğumuzda ateşe düşüyoruz. Nefsimizin cehennemeleri bu. Nefsimize secde etmiş oluyoruz. Her Rabbim benden ne istiyor dediğinde de Rabbimize yakın oluyor, yaklaşıyoruz. Bir ömür, Rabbimize herkes kendi ömrü kadar Rabbine yolculuk yapıyor. İstese de istemese de. Ama yolculuk gerçekten çok zormuş. Bu yolda telafi olmayan, cehenneme düşmeyen gerçekten pek az insan vardır. Onun için Allah öyle buyurdu: İnsanların çoğu iman etmez, insanların çoğu şükretmez, insanların Çoğu affetmez, akrani kullanmaz. akrani kullanmıyor, kullanırsa Rabbinin ikramlarını, ekremliğine şahit olur, şükreder, yaratılışına şükreder. Nimet deyince hemen aklımıza ekmek geliyor, dünyalık geliyor. Yani bu nimetlere bütün hayvanlar da kavuşmuştur. Allah onların da bu değildir nimet. Nimet, insan olma, Hazreti insan olma nimetidir, ikramidir. İnsan kim olduğunu bilince, anlayınca Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Ya Rabbi hayretimi artır. Allah da ayet-i Resulullah Efendimiz'e Ya Rabbi ilmimi artır de buyuruyor. Bunu Resulullah Efendimiz'e söylüyor, ilgimi arttır, deyip, eğer insan öğrenmeye, anlamaya çalışmıyorsa ben zaten biliyorum, dediyse o ölmüş zaten, ölmüş. Allah Peygamberine öyle söyledi, aslında buna sonra benim bir şey öğrenmeye de ihtiyacım yok, anlamaya da ihtiyacım yok, dediyse ölmüş o. Eğer Resulullah Efendimiz hayretimi artır dediyse, hayret aynı zamanda insanı dehşete düşüren şeydir. Bu hayret öyle sıradan bir hayret değildir. İnsanı dehşete düşüren şey. İster Rabbini tanaba açısından olsun, o tecelli edince, ister insanın kendisini tanıma açısından olsun, ben kimim sorusuna cevap olsun yani, kendini anlayınca gerçekten dehşet etmişler. Öyle ilimle, bilgiyle sadece Allah ruhundan nefret etmiş, melekleri secdeye ettirmiş yeryüzüne kendine harika kılmış, her şeyi emrine vermiş, ona şah damarından daha yakındır. Kişiyle kalbi arasına tecelli etmiş, bana tecelli etmiştir. İnsanı çepeçevre ihata etmiştir. Lafsa söylemek kolay, çok basit bu. Bir de şöyle düşünmek lazım. Allah bu perdelerin her birini aralasa nasıl bir hayret, nasıl bir dehşet olur? Başka bir dehşet daha var. Ne o? Bu dünya hayatındaki yolculuğumuz. Biz böyle zaman diyoruz, ömür diyoruz, vakit diyoruz. Artık oyalanıyoruz. Ama üzerinde yürüdüğümüz onun için Allah yol diyor. Dilyen Rabbine varan bir yol tutsuz. Yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Yoldayız, her birimiz yoldayız. Yol gerçekten dehşetli bir yol. Her birimiz için bu böyledir. Aydınlığı var, karanlığı var, dehşeti var, dağı var, uçurumu var, deliyeti var, bataklığı var. Bunlar hepsi anlaşılsın diye söyleniyor. Her birimizin gönlünde bu böyledir, her biri bize put olmuş, bize küfür olacak, şirk olacak, sevgilerle muhabbetimiz, gönlümüzdeki muhabbetimizle bağlandığımız şeylerdir, zincirlerle bağlanmışız. Onun için Allah öyle buyurmuş, Dayet-i Kerime'de size bir Resul gönderdik. Yüklerinizi indir, indirsin, zincirlerinizi kaldırsın, çözsün. Yük yüklenmişiz, zincirlerle bağlanmışız. Kurtulmak gerekir. Yani bu haliyle insan hüzura nasıl gidebilir bilmiyorum. Gerçekten Allah nasıl muamele eder bilmiyoruz. Hamdolsun ki kullarına karşı rauf ve rahimdir. O haber veriyorum. Rahman ve Rahim'dir, kullarına karşı lütufkârdır, el-latif olandır. Ama her birini inşallah bir güzelliğinin hatırına verir. Yoksa bu yolculuğu tamamlamak gerçekten çok zor şeydir. Bir tek imanla gitmek bile büyük nimet, büyük saadettir. Elbette ki Allah davet etti, gel dediyse yolu da yürümek onun emridir. Bizim de vazifemizdir. Ne diyeceğiz? Ne dedi? Mümin pısırık olmaz. Pısırıklar bu yolu yürüyemez. Öyle, nefsim şöyle söyledi, insanlar böyle söylüyor, anam böyle söyledi, yok çocuğum böyle baktı, akrabalar böyle söyledi, yok öyle. Böyle, ölümüne Rabbini isteyecek, nefse, şeytana, dünyaya, her şeye, canına, karşılık, meydan okuyabilecek, tanımıyorum. Ben seni seviyorum ve ben seni istiyorum ya Rabbi, diyenler bu yolu yürüyendir. Yoksa yürüyemez. Zinciri ayağına takılır, düşer. Bir an için canlı kurban etmek, kurban edebilmek başkadır. Her gün canlı kurban edebilmek başka bir şeydir. Bütün peygamberlere baktığımızda, bütün sahabeye baktığımızda öyleydiler. İnşallah biz de öyle olacağız. Ama önce okumak lazımmış, anlamak lazımmış. İnşallah okuduğumuz kadarıyla anlıyoruz. Tabi, Rabbimizin bize vahyettiğini okudukça anlıyoruz. Bununla beraber bütün varlık ayet, bütün varlıktan mutlaka Rabbimizin tecellisini nazar edeceğiz, bakacağız. Onun ismiyle, onun isminin tecellisini, güzelliğini, yaratmasını, ikramını, rahmetini okuyacağız. Rabbimizi tanıdıkça, anladıkça iman edeceğiz, iman ettikçe aşka, muhabbete garip olup Rabbimize koşacağız, o gücü kendimizde bulacağız, bütün yükleri de indirme gücünü de bulacağız, zincirleri koparma gücünü de kendimizde bulacağız. Beni bir tek sen ilgilendiriyorsun ya Rabbi diyeceğiz. Beni ben de varlığım da ilgilendirmiyor. Ben bütün varlığımla sadece senin kulun. Bana dilediğini yaparsın. Zaten yapıyorsun. Ben bana yaptığın, yapacağın her muameleyi kabul ediyor. Çünkü ben senin kulun. Neden, niçin diye, haşa sana hesap zorma, yaptığını beğenmemezlik etme Ben alemlerin Rabbine teslim oldum derim diyenlerden. Allah'ın ayet-i Hazreti Hz. İbrahim'e buyurduğu gibi ona evet, teslim ol. Rabb'i ona teslim ol dedi, o da ne dedi? Eslem alemi. Alemlerin Rabb'ine teslim oldum. Dedik ve diyeceğiz inşallah. Diyemediysek, nereden diyemiyorsa Orayı düzeltmek lazım, olmadığı kesmek lazım. O baktan kurtulmak lazım. Alemlerin Rabb'ine teslim olmak lazım. Allah hayatı yaşarken her bir kuluna imkan vermiştir. İmkan varken gereğini yapmak lazım. İmkan, ömrü bitti, imkan bitti. Allah gel dedi, imkan bitti. Burası şehadet alemi, imkan alemi, imkanlar alemi. Rabbine yakın olma imkanı, Rabbine halife olma imkanı evli hayati cenneti kazanma imkanı, hazreti insan olma imkanı, Allah'a dost olma imkanı. Bütün imkanlar burada. Öbür tarafa gidince evet, imtihan bitti, imkan bitti. Evet hesap başladı. Burası da hesap alemi. Cennet ve cehennem ebedi alemi. Gideceğimiz yerdir. Onun için imkan varken öyle kendi kendimize düşünüp hayallere kapılmıyoruz. Allah her an da kulluk istiyor, icraat istiyor, elinden geleni yap diyor, hayırda yarış diyor, oku diyor, anlat diyor, idrak et diyor, tefekkür et diyor, beni zikret diyor, teşvik et diyor, hayırda yarış diyor, hayırda birbirinize yardım edin, şerde yardım etmeyin diyor. Öyle ki bunu her anda yapman lazım, bir tebessüm sadakadır. Selam vermek sadakadır, sana kazandırıyor. Artık gerisini ona göre de hesap etmek lazım. Hepsi bizi Rabbimize yaklaştırır, ona yakın nedir Nerede bulunduğumuzu iyice tefekkür edip anlamamız lazım. Öyle kendimizi başıboş öyle yiyen, içen, çalışan, kazanan, kazandığıyla kibirlenen, büyüklenen ya da çaba gayret sarf edip bir şeylere sahip olması gereken biri olarak yani görmüyoruz. Ben Allah'ın kuluyum deyip kendimizi Rabbimizin, alemlerin, Rabbinin kuli olarak görmemiz lazım. Kul sahibine bakar. Ab, aşık, maşukuna bakar. Maşukunu ister. Maşukunun sevgisini kazanmak ister. Rızasını kazanmak ister. Eğer abdolmuşsa olmuşsa, aşık olmuşsa, kul olmayı anlamışsa, Rabbini tanımışsa, sevmişse, aşık olmuşsa bu böyledir. Değilse, değilse hayal kuruyor. Son nefeste böyle bir iman asla kurtulmaz. Söyledim biraz önce özellikle. Yani biri Rabbine karşı edepli değilse, Rabbine hürmet etmiyor, emrine, hükmüne hürmet etmiyor. Allah buna kulun der mi? O Allah'ın kulu olmuş mu? Allah bizi birbirimize emanet etmiş, birbirimizle imtihana tabi tutuyor. Hadi kulun birbirinize güzel yapın. Allah sizi birbirinizle imtihana tabi tutar, hanginiz sabredersiniz diye. Sabret diyor. İkram et diyor, yardım et diyor. Sadaka ver diyor, zekat ver diyor, infak et diyor. Birbirinize rahmet edin diyor. Öğret diyor, hidayet ol diyor, cennet ol diyor, biri buri göz ardı ederse, ben bunu anlatmaya kendime bakıyorum, işime, kulluğuma bakıyorum. Hangi kulluğu? Sen kulluğu nerede yapıyorsun? İş insanlara gelince bakıyorsun, işi kin dolu, nefret dolu saçıyor onu. En ufak bir şey kaldırmıyor. Biri bir şey söylese, yani bu durumda Rabbim benden ne istiyor demiyor. Trafikte mesela araba kullanıyor. Olur ya, biri yanlış yaptı. Hemen bakıyorsun, el kol hareketi yaptı, kızdı. Hayırdır, ne oluyor? Ne oluyor? Sen neredesin? Sen kendini nerede tanıdıyorsun? Rabbim senden böyle mi istiyor? Daha Tahammülsüz, böyle hemen kızan ne oluyor? Nedir yani bu? Yani sen neredesin? Nerede olduğunu zannediyorsun sen? Senin karşısındaki, karşısındaki kimdir? Nedir o? Sen onun sahibiyle hatapsın Sana düşen ikram etmektir. Yori vermektir. Yol haki diyor. Yol, yol hakkı benim Tamam sen ne olsun? İkram et. Yolu ikram et. Rabb'in senden böyle istiyor, böyle seviyor. Niye kızıyorsun böyle? Niye böyle el kol hareketi yapıyorsun? Yani bunu bilmeyenler yapsa bir şey olmaz. Ama dervişler yaparsa olmaz bu benim. Ve nasıl Allah yolunda yürüyorsun? İnşallah kendimizi bileceğiz, Rabb'imizi bileceğiz. Şu anda bulunduğumuz bu alemde Bizim için tanınan, bize tanınan tek ve son imkandır bu, tek ve son. Terapisi mümkün olmayan bir hayattır burası, ya kazanan kullarından oluruz ya da kaybedenlerden, şeytana kul olanlardan oluruz. Ya Allah'ın rızasını kazanır, Allah'ın dostluğunu, cemalini kazanır, ebedi bir saadeti kazanırız ya da Rabbimizi kaybederiz, insanlığımızı kaybederiz. Allah'ın bizim için takdir ettiği ebedi bir hayati, her istediğimizin olduğu bitmez, tükenmez bir saltanat. Hepsinin üzerinde, Allah'ın rızası, cemali, selamı, dostluğu olduğu alemi kaybeder, ebediyen hüsrana uğrarız. Herkes tercihini kendisi yapar. Böyle bizden önce gelip gidenleri görüyoruz. Herkesinin mutlaka şahit olduğu bir yakın, bir arkadaşı, bir akrabası vardır. Bakın geldiği ve gittiği. Endişeleri oldu, korkuları oldu, peşinden koştuğu şeyler oldu, üzüldüğü şeyler oldu, sevindiği şeyler oldu. Bak, gitti. Ne oldu? Böyle hayatına bakınca iki çizgi arasında sadece önceki hayatı ve bu imtihan hayatı, imkan hayatı bitti. Gerisi hesap. Ya ebedi nimet ya da ebediyen fesran, Allah'ın rızasını kazanmaktan, onun rızası peşinde koşmaktan başka, her ne varsa boş ve Allah herkesin hesabını ona sorar, nerede olursa olsun Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışması lazım İnşallah. Nefis cehennemden, şeytanın bizim için bizi kurduğu tuzaktan cehennemden kurtulacağız ya da birilerinin bizi şeytana uyup bizi davet ettiği cehennemden kurtulacağız alemlere rahmet olana tabi olur rahmet olur hidayet olur nimet olur ikram olur cennet olur inşallah tabi olur hazreti insan oluruz Allah'ın evdiği, salih, ulum dediği, velim dediği, mümin dediği, Müslüman dediği, Allah'ın seçtiği kullardan olur inşallah. Allah hepimizden razı olsun.